Çünkü ölüye küfretmek diriyi rahatsız eder ve o küfür ölüye de gitmez, dedi, o sırada iklime hanımıyla cinsi ilişkide bulunmak istedi, hanımı ona izin vermiyor ve diyordu ki, sen kafirsin, ben Müslümanım, iklime de, seni, nefsini bana teslim etmekten alıkoyan büyük bir şeydir, dedi, Hazreti Peygamber, iklemeyi gördüğünde o kadar çok sevindi ki, yerinden sıçradı ve mübarek cübbesi sırtından yere düştü, sonra Hazreti Peygamber oturdu, iklemeyi de huzurunda oturttu, beraberinde başarılı şu kapalı hanımı da vardı, ikrime, ey Muhammed, şu kadın bana haber verdi ki sen bana eman vermişsin, dedi, Hazreti Peygamber, doğru söylüyor, sen emniyettesin, buyurdu, ikrime, peki beni neye davet ediyorsun ya Muhammed, deyince, Hazreti Peygamber, seni Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın peygamberi olduğuma şahitlik etmeye davet ediyorum, bununla beraber namaz kılacak, zekat vereceksin, dedi, ve İslam'ın diğer hasletlerini teker teker sayarak bunları yapacaksın